gelmek ve ilişkisi anlamı ve önemli. Hem bu bölümde hem de siyaset bölümlerinde aldığımız hemen hemen tüm derslerde bu özne, birey, benlik gibi kavramların ilgası üzerine kurulu bir tevhidi tedrisattan geçti. Yani birey demek, özne demek, karakter demek aslında sosyal sosyal mikrolojinin ya da siyaset biliminin kullanmaması gereken bir kavram kümesini ya da öbeğini kullanmak anlamına geldiği bize süreç içindeki ilişkileri görmemizi çözümlememiz gerektiği anlatıldı ve bu birey ya da özne kavramını kullandığımız anda da metodolojik bireyi olarak yaptırılmıyordur ki biz daha metodolojik bileyicilerin ne olduğunu öğrenmeden <gülüyor> <gülüyor> neredeyse e, eleştirilerini e, öğrenmeye başlamıştık. Belki de bu nedenle ilk yaptığım akademik sunuşta 2001 e, bir yılında burada Türkiye yüksek lisans doktoru öğrencilerini oluşturduğu bir konferansta bir ilişki bir süreç olarak benlikti. Belki de bu bir tek türden beslenmenin ...getirmiş olduğu bir sonuçtu bu, belki de. Atmosferi Soluman'ın getirmiş olduğu bir sonuçtu diye düşünüyorum şimdi. Ee, bu peki neden acaba e, diye düşünüyorum, ...bir özne, birey, benlik gibi kavram kümelerini, öbeklerini... ...bizim kullanmaktan imtira ederek öteki ötekileşme, ötekileştirme, öznenin... ...muğlaklığı, belirsizliği, akışkanlığı, dilinemezliği... Ee, onun yeni ilişkisel bir tabi gibi kavram kümününün öbeklerine başvurmaya başlamamız e, nedeni nedir diye düşündüğümde de aslında gündelik pratik dertlerimizden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bize hep New Generation denilen bu hep bana kuşağı olarak mı çevirelim. Yalnızca kendi dertlerine, tasalarına, kaygılarına gömülü olan, başkasının acısına e, duyarsızlaşan, bu nedenle siyasetten de uzaklaşan, apolitik, kinik bir tarzı benimsemeye başlayan, bir tür sahicilik kültüne saplanan, üretmekten çok tüketime yönelen, bilinçli ya da bilinçsiz batı tarzı, narsistik bir varoluş tarzını benimsemiş olan, ee, insanların teorileri bunlar gibi. Onun için sanki biz e, bu tarz varoluşlarda eleştirmek amacıyla da aslında bakın siz e, dış koşullardan azade işte gökten zembille inmiş özenler değilsiniz. Böyle bir sosyal kültürel ortamda yaşıyorsunuz. Bunların e, sizin Aynı zamanda kullandığını belirlediğini görmeniz gerekir gibi bir e, teorik pozisyona serpilenmekten dolayı da aslında bu tür kavram kümelerinin e, sıklıkla kullanılmaya başladığını hatta sosyal bilimleri de aşan bir popülerlik kazanmaya başladığını da görüyoruz. Şimdi e, bu tarz dediği, e, yine bu bu tarz bireyleri yani özde merkezliye, ben merkezliye, nihilizme ya da bir tür solipsizme kaydıkları bir tür narsizm kültürünü benimsediklerini hani e, görmeye başladık. Yeni cene, new generation. In. Bu new generation tabi e, bu tarz bir varoluş şu benim aynı zamanda hayatın etik, ulvi boyutlarını hiyerik boyutlarında kaçırmaya başlamışlardı. Çünkü yalnızca kendi arzularının tatmini, kendini gerçekleştirme kültürüne saplanmışlardı. Şimdi bu literatüre baktığımız zaman çok genel bir çöküş temasıyla karşılaşıyoruz. Bu çöküş teması nasıl bir tema? Ee, şöyle diyebilirim. Şimdi bu ideal kavramlarına ee, birazcık açmaya çalışsın çok çöküş demesinin. Narsisizm kültürü, boş ver, sana bir şey olmasın. Anlayışının, eleştirisinin yaygınlaşmasıyla birlikte epistemolojik olarak öteki dediğin, ötede duran ya da benden başka olanın benim zihnimin temsilinden ibaret olmadığının kabulü. Tahtezen anlayışların reddiyesi. Ee, başladı. Onun yerine ne yapmalıyız? Farklılık ve ötekiliğe saygı duyarak duymakla işe başlamalıyız. Bu özne merkezi, ben merkezi ya da nihilizmçı anın ya da narsizm kültürünün bir reddişiyle çok yakından alakalı kritik dertlerdir aslında. Aynı zaman hazırlığın ve göreceliliğin yükselişi saklanıyordu. Bu da radikal bireycilik ve saicilik kültürü, otantisti kültürü olarak geçer. İşte bu de bakarsanız e, nereden e, Adorno'nun Jargon of başlar, bunun eleştirisi neredeyse 64 yıllarda. Berman'ın yine bu konuda The Politics of Authenticity and the Mergers of Modern Individuals diye bir, çok önemli bir çalışması vardır. Zaten bu çalışmayı neden yaptığı da son cümlesiyle bellidir. Siz politika ile ilgilenmiyor olabilirsiniz ama politika sizinle ilgileniyor diyerek. E, kitabını bitirir. Yine Charles Seyli'nin son 97'de yapmış olduğu etik soğuk dantistide de aynı çok çöküş temizliği, narsizliği, kültürü, hazırlık bir göreceliğin yükselişi, radikal bireycilik, irdelenir. Yani bu irdelenen anlayışlarında Zekdar ve renkler karşılmaz anlayışının ya da liberalizmin çeşitli versiyonlarında bile saçma görülen herkesin arlaki değerine, tercihine saygı göstermeliyiz anlayışının e, eleştirisidir. Bireysel arzuların tatminine kendini belirleme özgürlüğü kültüne bir karşı çıkıştı bu. Ve bu karşı çıkış içinde de e, epey bir külliyat oluştu. Mesela e, The Closet of the American Mind diye bir çalışması var. Bu bunun e, şöyle bir yaptığımız var. Öğrencilerin büyük çoğunluğu herkes kadar bir beğenme gereksinimi uysalar da kendi kariyerleriyle ve ilişkilerine meşgul olduklarının farkındadırlar. Yaşama göz kamaştırıcı bir kılıf giydiren bir kendi gerçekleştirme belagati var. Ama bunda özellikle edecek bir yan bulunmadığının farkındalar. İmren'in en yani nitelik olarak kahramanlığın yerini hayatta kalma aldı. Yani aynı zamanda bu ıı, yine çöküş temasıyla e, el ele giden e, bir de batı merkezciliğin, ümenizmin ve karkezler özlerciliğin eleştirde de çok karşılaştık. Hatta sabah akşam bu tür metinleri atmetmekle geçiyordu Şimdi Burada da yine eleştiriye e, eleştirilen şey neydi? Bu tarz öznelerin, bireylerin e, doğuyu bile kendi otantistelerini Kurmaları için teorik bir cephanelik olarak görmeleri ve sömürmeleri aslında tırtıklıyorlardı. Kendi işlerine ne geliyorsa hani kendi e, kendilik bir türünü bir şekilde oluşturmak için doğudan istedikleri gibi sömürdüler. Doğuluya saygılarında bile aslında bir yine ben merkezlilik var ya. Dolayısıyla yine bu Teorik e, atmosfer içinde aydınlanma aklına karşı büyük şüpheciliğin, büyük bir eleştirilinde geldiğini biliyoruz. Bunun yerine önemli şey, diğer kâmlığın eleşilmesidir. Şimdi bu teorik atmosfer içinde çeşitli detürlüjik e, olarak birbirinden oldukça farklı olsa da, Birçok yaklaşımın <gülüyor> Özle'nin ölümünü ya da sonunu ilan etmeye başladığını görüyoruz. Zaten bu da sonlar söylemi süreciyle birlikte gelişti hatırlarsanız. Yalnızca yazılan kitapların başlığına bakın yeter, dövüm filozofi, dövüm de, de her şeyin sonuna geldik. Sanatın sonu, düşünceli sonu, felsefenin sonu vesaire sonu. Bu, bu da sonlar söylemi için de, Özle de öldü artık. Özle'nin de sonuna geldik. E, gibi bir e, yaklaşım oluştu. Şimdi bu kosmodan olarak anlamlarından genel bir baktığımızda, o literatürde baktığımızda örneğin Descartes günahgecisini ilave etti. Öyle bir hava vardı ki sanki Descartes meditasyonları yapmasa modernite, kapitalizmin başımızı açtı, hiçbir bela kalmayacak gibi sabah akşam bir Descartes eleştirisi vardı ama Descartes'in sonraki yazıcılarına da baktım. Mesela Dein son kitabında baktım. Bu son kitabında bu partijencileri de geçen aşağı başka bir şeyler çözümü başlamıştı. Yani o kendi halinde de editasyonlarını yazan bir adamdı fakat o sanki bütün belaları başımıza salmış gibi bir hava yaratıldı. Hatta Descartes'le yetinmeyi buldu. Ta Platon'u götüren. İşte Platon öyle metafizik icablar Yaptı ve başımıza saldı ki bundan dolayı riskli bir piyasada aşamıyoruz gibi bir hava yaratıldı. Oysa ki yani batı neresi? Yani çok fazla doğuya gidersiniz batıya da düşersiniz. Yani Ejayan dediği gibi ya yani da çok fazla batıya gidersiniz doğuya da düşmeyebilirsinizler. Atlıkça fazlalı açısından da bakarsa zaten bunlar birbirine ilişkili hani Hint ve Hintli keşişlerin millette millet oturduğunu düşünceler, yani birbiriyle alakalı düşüncelerdir bunlar. Farklıdır ama yani tamamıyla batı denilen şeyin bizim Platon'un icatlarından kaynaklandığını sanmak bence ay üstelik bir bakış açısıdır. Zaten bu tür e, yaklaşımların da, e, en büyük hatasının var meta teoriler, meta anlatılardan kaçarken çok inanılmaz hatta tarihsel ciddiği vurgularken ahistorik olmaya başladıklarını, meta teorilerden karşıma başlarken meta teorilerin en sofistike biçimlerini geliştirmeye başladıklarını görmeye başladık diye düşünebiliriz. Şimdi tabi bu az önce bahsetmiş olduğum çöküş teması, yani artık birey ya da özne, Değişen nedenlerle ya Descartes'in metafizik icatları da diyen de var, i̇şte Platon'un bunu Platon'a götüren de var. İkinci Dünya Savaşı'dan sonraki kültürel dönüşümleri de bunun sebebi olarak görenler var. Aynı zamanda denen denilen Evgulav'ın kültürel çelişkileri olarak görenler de var. Ya da mesela yine Weber e bunu soracak olursak, Weber bunu neye bağlıyordu? modernizmle birlikte çıkan rasyonelleşme, burakleşmeye bağlıyordu. Yani dünyanın büyüsünün bozulduğu bir çağda modernizmle birlikte Bebe'nin sözleri ruhsuz uzmanların kalpsiz zevk düşkünlerinin var olduğu bir dünyada içliğin girdabında olduklarının farkına varamamış demir kafeslerine hapsedilmiş bireylerin hikayesi olarak bu çöküşüyle bize anlatıyordu. Yine Weber Ruso'dan yolda çıkarak hatta Rusya'ya referans vererek işte bu rasyonalleşme, endüstriyelleşme, bürokletikleşme bireyleri mutlak bir yalnızlığa hafsetmiştir. Bu da ilerlemenin beliridir. Çünkü Orta Çağ'daki gibi karne kültür yok. Artık muhabbet sohbet yok. Bu özneler bireyler artık gidiyorlar ofislerine tıkılmış gazetli ya da fabrikada karnemelesi üretim bandında kendine verilmiş bir işi kimseyle konuşmadan 8 saat yapıyor. Ya da artık modernizm denilen böyle bir şey iki kişi yani evet. oturuyor, 10 saat yolculuk yapıyor ama Örne'ye selam bile vermiyor, konuşmuyor. Bu da mutlak bir yalnızlığa Vevel'in anlattığı hikayeye bakarsak bu modernizmin başımıza saldığı bir beladır. Protestan alakının, tinsiz bir dünyanın tini haline gelmeye başlamasıdır. Aynı şekilde e, yine bu çöküş temasının nedenlerini araştıran e, Marx'tan esinlenenler esinen, değil Marx'ı esin kaynağı görüp de buradan e, bu çöküşe nedeni ve bu çöküşün nasıl aşılabileceğine bakanlara birazcık değineyim. Mesela aynı Pappenheim'in e, Modern Men and Illination diye bir vardır. Bu kitapta e, bütün bunların neden yabancılaşma olduğunu söyler. Artık insanlar hep birbirine yabancılaştıkları hiç e, e, mutlak bir yalnızlığa düşmüşlerdir. Hatta e, öneri olarak da bu, bu tür kişilere devleti partilerde çalışmaları gerektiğini sorar. Gidin çalışın, Dayanışmayı öğrenin. Çünkü öbür türlü bu kapitalizm koşullarında başka yerlerde öğrenemezsiniz gibi de pratik bir sonucunda söylüyordu yine börmlünden da bahsettim börmlünde yine bu çöküşü e, yabancılarla bağ politikayla ilgili ne getiriyordu yani dolayısıyla bu açıdan baktığımızda aslında bu çöküş kapitalizmin yabancılaşmak olarak bir semptomu bir tezahürü yani bireysel hayatlarda işleyişi olarak e, görenler e, bunun nedeninin kapitalizm olduğunu söyleyenler var. Aynı şekilde Frankfurt okuluna hemen birazcık bahsetmekte fayda var. Frankfurt okulunu biliyorsunuz özellikle ve Horkheimer'ı hani göz önüne alacak olursak yine aydınlanma aklıyla şeyleşme kavramıyla ve arasal aklın tahakkümü, gündelik hayatın her yanına nüfuz etmesiyle açıklamaya çalışıyorlardı. Bu çok şu. Bu tür bir bireycileşme, bu tür bir, bir narsizizm kültür de radikal direciliğe hapsolmayın. Altuzer'i e, biliyoruz. Altuzer e, yine zaten yapısalcı akımın etkisiyle biraz yapısalcı dediğimiz zaman dediğimiz zaman zaten özne'nin ligası üzerine okurmak bir akım. Özne'yi dilin içinde, gremelerin içinde metinler arası ilişkilerin içinde çözüldürüyorlardı. Aynı şekilde altuzer'de e, bunun toplumsal üretim güçleri, toplumsal üretim ilişkileri kavramları içinde Özne'yi çözündürerek yine anti humanist bir bakış açısının doğruluğunu söylüyorlar. Aynı şekilde bir kavramı daha var. İdeoloji, ideolojinin kurgusudur Özne. Çünkü eğer sokakta giderken birisiye Türk dediğinde sen de bakarsan işte o anda Özne'nin aslında ideolojinin seni kurduğunu söylemeye başlıyorum. Şimdi kısalcılığın alternatifi olarak çıkan deridacı ve deridacı yaklaşımlara bakarsak yine özne'den önce, öznelerden önce fark var ve fark bizi özneler olarak kuruyor da. Özne dediğimiz şeyde bilmeye anlamaya çalıştığımız anda bu fark özne yapıp bozuma uğratıp ee, Öteliyor. Dolayısıyla Özne tam anlamaya çalıştığımız anda elimizden kayıp, kayıp giden yine metafizik bir kurulu olarak anlattır. Derizacı yaklaşımlar da yine Özne'nin ilgası üzerine kurulu bir yaklaşımdır. ister ee, deliladi ister bit geçtenci açıdan bakar bak bakalım. Bu sefer de Özne'nin metinler arası ilişkilerde dil oyunları içinde çözündürüldüğünü görüyoruz. Fuku'ya da olmaz. Fuku işte özneyi vicdanın ve suçun sahibi olarak kurulmasının iktidar ilişkileri ve söylem kavramları açık açıklıyordu. Birey dediğimiz şey bizzat biz iktidarın kurduğu, oluşturduğu bir şeydir. Diyordu. Dolayısıyla Aüstri otonom, tarihsel, toplumsal bağımdan bağımsız bir ödem yoktur. Bizzat iktidar ilişkilerinin, iktidarın bir kurgusudur. Ya hatta bir alıntısı var gerek yok sanıyorum. Zaten burada e, Foucault falan bana müzik olamıyorsunuzdur. Hala diye düşünün. E, Heidegger eee kimden bahsetsem gerek yok. Bütün bir teorik bir nesin karnıdır. Alt üzerinde Derrida'nın da Ayrıca de uzun uzun anlatmaya gerek yok sanırım ama varlıkla ilişkimizin muammasında o da özneği çözmüştür. E, hatta e, bizi varlığın, yalnızca varlığın çobanına çevirmiştir. Freud ve Lacan ise, yine psikolojik teori de e, biliyorsunuz, e, sosyal bilimler, e, Lacan üzerinden e, gelmiştir. Bu da e, özneği aslında bilinç dışının güdüm altında olan, ipleri kendi elinde olamayan bunun için bir şey olarak kıldırılmıştır. Özneyi dolayısıyla bilinç dışı ilişki ve olaylar içerisinde çözüldürmüştür. Şimdi e, yani dolayısıyla çok kabacık bir şekilde anlatıyorum bu takip Çok kaba bir şekilde baktığımız zaman e, son dönemde özne çeşitli çocuk soru olarak çöz, çözüldürülmüştür. Bu çocuk sormaklar nedir? İlk kadar ilişkileridir, toplumsal üretim ilişkileridir, kabutustur, yani burada ya da bahsetmediğim ilişkisellik kavramıdır, ya da bilinç e, dışıdır, ya da rasyonelleşme, grupleşmedir vesairdir, demir kafese e, dil oyunlarıdır, kremerdir vesaire. Yani bütün bu çocuk sormakların e, yaptığı şeye baktığımız zaman neyi, ne yapıyorlar bunlar? Gözle çözünürüyorlarmış. Çözündürdükleri özü nasıl bir özü neydi peki? Şöyle bir şey, evrenin merkezi olarak kendini gören, en büyük nesnesi olarak insanı gören anlayış, insan merkezi, özne merkezi, hümanizm ile aynı kefik koyuyorlar ki zaten. Bunu bir hastalık olarak görüyordu tüm yaklaşımlar, çeşitli açılardan bakan değişik gerekçelerde olsa bile ortak noktalarının bu olduğu düşünülebilir. Diğer yandan, Özde dış koşullardan azalık mutlak özgürlük alanı bahsetmekte büyük bir hastalık Batı Metafizi'nin bize silah etmiş olduğu, silah ettirmiş olduğu hastalığı olarak görüldü. Hatta bu nedenle de kan e, bayağı bir eleştiriydi fakat onda da yine bir haksızlık yapıldı Kant'a. E, şöyle bir şey çünkü Kant zaten hal hazırda var olan birerizadan bahsetmez. Yani böyle bir özlem var değil o bir olanak olanaklılıktır. Bu olanaklılığı olanaklılıktan bahseder Kant. Olması gerekenden bahseder yani. Fakat sanki kendisi hala var olan özneyi tarif ediyormuş gibi eleştiriliyor. Böyle bir özlem. Evet böyle bir özlem olmadı ki Kant da biliyordu ama. Hatta bu konuda kütüphanemizde olan bir kitap var. E, Hollandalı e, birisinin soyunu da sanırım. Kantan sosyalizm diye Kant'ın öznesi ancak bir toplumda yaşayabilir. Temel tezi de budur, onun de açıklar. Yine e, öznenin e, mutlak bir bilgilenme olanağının olduğunu varsaymakta, yani kendini ve başkasını bilebilme olanağı da elinden alındı. O, onun yerine yine ya bilinç dışının, ya metinler arası ilişkilerinin, ya dilin vesairenin oyununda olduğumuzu, bizim böyle bir olanağımızın olmadığını söyleyen bir yaklaşım ağırlığını hissettirdi. Şimdi bunlar e, bu çöküş temasıyla e, el ele giderken tabii karşımıza birtakım alternatifler de, öne sürdüler, bu özne merkezlik belasından nasıl kurtulmamız e, gerektiğine dair, örneğin Levenas'ı e, bakış açısı dedi ki öteki zaten ötedir, bilinemez bilginin değil, ilginin nesnesi olmalıdır, incelemenin değil, okşamanın nesnesi olmalıdır, sevginin nesnesi olmalıdır. Ona, onun bildiğini söylemek, ona şiddet uygulamaktır. Hatta nezmin temelinde bu duraklara gittiler. Ama yani budu ben bu yaklaşım epistemolojik olarak baş insanın kendisini tam olarak bilemese bile başkası birisini bilebileceğini düşünüyorum. Bunun gerekçeleri de konuşma ilerledikçe açılacak. Şimdi Foucaultcu daha sonra benlik teknolojileri kavramıyla beraber gelişen kendini bilmeye değil kendini özen göstermeye ya başla. Yani kendini bilme nesnesi değil, özenin nesnesi haline getir diyen yaklaşım, ya da derilacı misafirperverliğin, deminası sonsuz sorumluluğun, işte Rortici dayanışman ya da Bahtinci diolojizmle bu özne erkezsizlikten kurtulabilme e, alternatifleri, olanakları olarak görülmesi gerektiğini söyleyen bir literatür oluştu. Aynı şekilde e, mesela Yine e, tar Marx tarafından bakanlar ise bunun üstüne işte yine kapitalizmin aşılmadıkça çözülebilecek bir sorun olmadığı söylemeye başladılar. Hatta 11. tezin anlamı e, da yalnızca şey değildir. E, e, epistemolojik bir anlamı vardır. Dünyayı değiştirme eylemliliği içinde olmayan birisi dünyayı anlayamazdır. Aslında anlamı da budur. Ve ancak dünya değiştirme eylemliliği içinde oldukça ve düzen değişmedikçe bu yabancılaşmada <gülüyor> ortadan kalkmayacağına göre <gülüyor> e, biz bu özlem erkezi değil, aşamayız. Rukman <gülüyor> zıt açılışından bakanlar da bu tür bir pozisyonu bilinçliğe başladılar. Yine sosyal bilimler içindeki genel olarak yapılan, e, ortaya çıkan e, ya da e, yaygınlaşan demek daha bu ee, yaklaşımlara baktığımızda ise süreç içerisindeki ilişkileri bizim aslında görmemiz, çözümlememiz gerektiğini. Çünkü amfidik olarak gözler var tek tek ama e, bir sosyal bilimci ancak o amfidik olarak görünen gözlerini kuran süreç içindeki ilişkileri görüp çözümlediği zaman işte ya bulduğun alan teyresiyle, bu bunu yaparsınız ya yoksalcılardan kola çıkıp yaparsınız vesaire. ama yapmanız gereken şey sizin gördüğünüzde inanmamanız o görenin arkasından ki içerisindeki ilişkileri çeşitli, farklı kendilerini yaklaşımı ortaya çıkarmaz. Ama özne kadar asla. Oyunun olacak, onun iddiası, gibi bir e, konsensus içinde bunu yapmanız e, gerekiyor. Şimdi e, bunu ben birincisi bu şey ye değinmek istiyorum. Bu kapitalizmle ya da Sistemle iliş ilişkilendirenleri şunu söylemek istiyorum, tam tersini de düşünmek mümkün. Çünkü hani kapitalizm var da insanlara kötülük yaptırıyor değil. Belki de ka çeşitli karakterler var, onlara da alaka var ve onların üstüne yükseler. Onlar var olduğu için olan yani insanlara zorlu bir şey yaptırmaktan çok. insanlar öyle olduğu için zaten var olduğunu da yani tersinden bakarak da düşünebiliriz. E, i̇kincisi e, şunu, mesela şunu söyleyeyim, Sovyetler Birliği çözülme, neden çözülür diye bir literatür vardır, değil mi? Ama bu literatürde hep böyle soğuk savaş verilir, makro teorik bir sürü açıklama yapılır. E, fakat bir, bir taraftan da şu var, o Sovyetler Birliği değişen vatandaşların, ben de isteramcıyım, yani Batı'da böyle şeyleri, onlar bunlara sert geliyor, bizde bunlardan niye yok, bizde de olsun istekleri var. Aynı zamanda o dönemde yaşamış e, bir sürü insandan duyduğum şey de şu e, para harcayama olarak ekonomik bir sistemde. Fakat bir sürü insan istiflemiş. Fakat sistem çözünce onlar çarp haline geldiği için hepsi böyle kanunsel bir kağıtlar çözülüyor. Yani, dolayısıyla biraz işin bu taraflarına bakmamız gerekiyor gibi geliyor bana. İkincisi bu Yine bütün suçu kapitalizme atmak da hem özgürlük olan alandan hem de sorumlulukla kaçmak gibi geliyor. Yani dışarıda bizim bilmediğimiz, biz yani bir takım güçler var. Onun bilinçli işleyen, netinazlıkli, kapitalizm vesaire falan. Bütün bunlar bize bunları yaptırıyorlar, kötülükleri yaptırıyorlar. E o zaman kim sorup ne yapacağız? Yani sistem diye dışarı atıyoruz. Yani topu tacı atıyoruz gibi geliyor Şimdi. Bir de e, şu, bu 18. yüzyıldan beri özellikle bu özel merkezli tam bayağı ayıklanıldığını görüyoruz. Ama bu çağımızın sorunu değil. Yani Platon'u, Aristoteles'i okursanız orada, hani bırakın başkasının acısına hani, duyarlı olmayı, işte bu Gladiator e, işte, döngü yasaklanana kadar başkasının acısından keyif alan insanlar var. Yani çok daha brutal bir dünyada yaşıyorlar. Kölelik, serbestli ve İnsanlar adlı bir nöörolojik yolazı çok daha brutal bir dünyada yaşıyor. ve insanların bütün ürününden ki bağımlı söz konusu. Yanlış hatırlıyorum hesap. Marx aile bu bu bunu zaten kişidir. Marx ailemise kadar ya da rahat düzeltme tavsiyemle düzeltiyorum ama ben ancak e, o zaman eee İmperator'un aldığı kararlı, insan başkasının ölümünden zevk alamaz gerektiğiyle aldığı kararla yasaklanana kadar ee, bu yürütel anlayış devam etmiştir. Zaten örneğin, su bakarsanız üç'e ayırır insanları. 3, yani diye epikletosu kullandı. Idiotez, tamam. halk diye yürüt diye laftan anlamayanlar olarak çevrilebilir. Hani konuşsanız zaten anlamayacak zaten. Yani zaten kendi basit çıkar ve arzunu peşinde koşan çoğunlukla bundan ibaret. İşte Prokopton kimdir? Tağcıdır. Sofos olmak isteyendir. O yolda gitmek isteyendir. Bir de Sofos da. Onlar da çok azdır diğerleri de Azdır. Ama çoğunluk böyledir zaten. Hani zaten özlem arkasında bir şekilde yazar zaten ötekinin aslında şey derdine, tasasına kayısızdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla. Hani Tarihselle bunu modernizmle ya da kapitalizmle başlatmanın aslında ben pek doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha geçmişe bakarsak bu sorunun yeni olmadığını ama farklı formlar almış olduğunu söyleyebiliriz. E bu e, temelde baktığımızda da örneğin aydınlanma aklına da çok... E, gereksiz zerirlik denildiğimi düşünün Çünkü sanki bu akıl şiddet üretmek üzere oluşturulmuş bir akılmış gibi. Hayır yani sonuçta en azından şunu söyleyin Yasa yani hak ve özgürlüklere dayanan yasaların olması gerektiği düşüncesi. Modern bir hukukun temelinde olan hukuk. Bakın en azından bu hukuk olması iyiydi. Yani Artık e şunu söyler yasaların gerektiğini konusunda e, yasalar gereklidir. Çünkü insanların çoğu Gerçekten doğru olduğunu düşündüğü için erdemli gibi davranmazlar. Ya ya da cezalandırmaktan korktukları için erdemliymiş gibi davranırlar. Yasalar bunun için gereklidir Ve bu yasalar olmasa ülkemizdeki katil oranının kadar artacağını, yasaları falan düşünün. Tedavi oranı neler artabileceğini düşünün. Dolayısıyla hani İngilizlerin dediği gibi e, banyo suyuyla birlikte çocuğu da atmayalım. Şimdi e, temel olarak özde, yani çok kabaca e, tarif ettiğim özde merkezlilik e, eleştirilerinden sonra yani şu ana kadar sonrası kısmına şimdi geçiyorum. Özde merkezlilik bir türlü, aşağı yukarı, böyle bir türlü. Ben e, bu kavramı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Öyle çok da hemen atmamamız gerektiğini düşünüyorum. Karakterler bir kere vardır diye düşünmekte paylaşıyor. Ama hemen başta, hani buna girmeden önce metodolojik olarak e, en azından Aristoteles'ten yolu çıkarak e, bir şeyler söylemem lazım. Hangi metodolojiye ben şimdi başka şeyler söyleyeceğim? E, o, onun bir rizgahını yapmak istiyorum. Şimdi Aristoteles'ten öğrenmemiz gereken en önemli şey, görevcici ya da evrenselci olmayan, ihtiyatlı bir hakikat araştırması olduğunu söyleyebiliriz. Yani arıstotelesi açıdan baktığımız zaman ihtiyat hem bir karakter erdemine hem de yöntem bilmez. Yani o, hem o karakter erdemini e, zaten e, edinmeniz için o yöntem bilimi benimsemeniz ya da tam tersi o yöntem biliminde o karakter erdemine yaklaşmanız beklenir, istenir. Şimdi etik ya da siyaset e, ilişkin ilişkin e, ya da toplumsal ilişkin olaylara ilişkin yapılacak bir çalışmada, yapılacak bir araştırmada der Aristoteles. Matematikçilerin ulaştığı bir kesinliğe ya da fizikçilerin ulaştığı bir kesinliğe ulaşmamız beklenemezler. Çünkü bunun nedeni de el almış olduğu nesnedir. Yani nesnelere göre ayırırlar çünkü bilimleri. İşte, bios, işte biyoloji, canlıları araştıran Cansızlara fizik bakıyor işte ama canlılara bize kim bakıyor? Politike. Politikenin aslında araştırma nesnesi insanlar arasındaki ilişki olaylar. Zaten etik ve siyaset derslerinde de araştırılan araştırma nesnesi budur. Fakat bunu söyledikten sonra araştırma nesnesi budur ve diğerlerinden ayıran budur dedikten sonra kesinliğe ulaşamamız yani o bilimlerdeki ölçüdeki kesinliğe ulaşamamızın nedenleri şöyle ekleridir. Birincisi bu e, politikeye ki politikeye dediğimiz zaman yalnızca siyaset bilim diye çeviriliyor ama aristotelisi açıdan baktığımızda insanlar ilişki insanlar arası ilişkiyi ve olaylarla ilgilenen tüm bilimler politikedir. Yani bugün psikoloji, antropoloji e, sosyoloji zaten öyle yani bütün beşerli beşerle ilgilenen tüm disiplinler, e, bilimler politikedir diye bakıyor. Zaten etikayı, et, etin ya da bir bölüm, psikoloji bölümü gibidir, öbür bölümü iktisat bölümü gibidir, öbür bölümü sosyoloji bölümü gibidir. Yani buna ayırmaz bir bölümden ve bunların içli dışlı ilişkisi dahilinde zaten insanlar arası ilişki olayları anlamaya, çözümlemeye çalışır. Şimdi e, ne demiştik? Birincisi... E, Ele aldığı mevzu hayat dedik. Hayat olduğu için zaten biz olduğumuz için ele aldığımız mevzu özne mevzide ayrımı rahatlıkla yapılamadığı için çünkü e, neden? Çansız hani, bir nesneyi incelerken özne nesne ayrımı yapıyorum. bunun duası var. Bu işte yasana yani, yapamam. Onun kendi yasalarını, bunun varoluşu yasalarını araştırabilir. Ama bu kendimle kurduğum ilişki ya da başkasıyla kurduğum ilişkiye gelince Hücumurucu Koran biraz mırlaklaşır. Böyle bir mırlaklık olduğu için e, fiziksel yasalara benzer ya da matematiksel ispatlara benzer e, akıl bürütmeleri sosyal bilimler alanında göremeyiz arkadaşlar. Onun için ihtiyaç olalım. Güzel. Üçüncüsü, yine bir gerekçesi daha var. O, o da çok önemli bir gerekçe. Başka türlü olabilecek olanlardır. Yani politikeni araştırma nesnesi yani toplumsal ilişki gibi olaylar, vasıgere, zorunlu gereği öyle oldukları için araştırılıyor. Bunların hepsi başka türlü de olabildi aslında. Başka türlü de olabildiği için ve yalnız zorunlu değil, e, teknik insanlarımız tercihlerine de bayandır için bayandır için. Dolayısıyla yine biz bu alanda. E, matematiksel ya da fiziksel yasalara, bazıları yasalara ulaşamayızlar. Üçünün bir yönü daha var, o da kom e, şey olması, uzlaşı, konvensiyonlar, konvensiyon bir yönü var. Yani oturup, hani bu aslında diğer doğal bilimleri de var ama e, sosyal bilimlerde daha fazla e, varlığı, baskınlığı olduğunu söyleyebiliriz. Bu üç temel, ya da dört oldu. dört temel gerekeğiyle de e, politikenin ee, diğer e, disiplinler arasında en düşük e, kesinliğe sahip olan e, bildi tarzı, üretme tarzı olduğu sonuçlarına ulaşıp en düşük kesinliğe sahip olmasını kesinlikle epistemolojik bir değerlendirme ile e, aşağılama ya da olarak görmez. en önemlisidirler, en düşük e, kesinliğe sahiptir. Ama edinmemiz gereken en önemli bilgidir. Çünkü neden? Ee, bize hangi bilgiye ne kadar gereksinimimiz olduğunu söyleyen yine politikedir. Örneğin bir kentte kaç tane matematik çeşidi, kaç tane doktor olacak. Bunu, yani bunu matematikçiler bilemez. Yine politikeye biz başvurarak, matematikçiler, doktor bu kadar olsun vesaire Hangi bilgiye ne kadar gereksinimiz var? Yine politikeye başvurarak kararlaştırıyoruz. Ya da ikincisi, Diğer bilgi disiplinleri amaç koyar, tayin eder. Yani mesela iktisat, iktisatın amacı ne olmalı? Yani kar maksimimizasyonuna dayalı modellemeler geliştirmek mi olmalı? Yoksa yeraltı belirge yer üstü kaynaklarından olabildiğince akılcı, olabildiğince adil bir şekilde kullanmak, bölüşmek mi olmalı? İktisada da da aslında söyleyen ne politike? Ve üçüncüsü politike diğer bütün bilimleri kullanarak e, yasalar yapar. Bir kentin hangi yasalara göre yaşaması, hangi yasaları göre düzenlenmesi gerektiğini de politike e, bize bilgi olarak verir. Yani beraber birbirimizi keyifledik, kaçırmadan olabildiğince keyifli bir şekilde nasıl yaşarız gibi en hayati soruları soran araştırma alanı da yine politike olduğu için her ne kadar kesin en düşük kesinlik derecesine sahip olsa da bilimlerin en önemlisi, en değerlisi tacı olan bilim politikedir ee, diye bir sonuç veriyor Aristoteles. Peki, peki politiki özgü bu ihtiyatlı araştırma yönteminin e, nasıl e, nasıl yöntem bilimle insanlar arası ilişkiler olaylara yaklaşmalıyız diye sorduğumuzda şunu görüyoruz. Önce üçlü bir şey bir, bir. görünümler, genel kanılar, ortak deneyimler insana doğruyu ulaştı. Görünenleri incelemek. şey yok. Yani bizim gördük görüngüler neler? Görünümler neler? ortak deneyimlerimiz nedir? Bu bir bunları inceleyelim, test edelim. İkincisi çünkü biliyorsun Marx'ın da dediği ki her şey görüldüğü gibi olsa da bilime gerek olmayacak. Yani şey zaten a millidir. Dip geçecektik. Bu kadar da tartışmaya gerek olmayacaktı. Şimdi bu görününleri, genel kanunları, ortak deneyimleri e, doğru bize doğruymuş gibi görünen, başta doğruymuş gibi görünenleri inceledikten, denedikten sonra bunları doğruluk, tutarlılık, olası bağ, bağlamaları, uyumluluk mutlu olmaya açık eudaimoniye hizmet edip etmemesi açısından incelemek, incelemek. Daha sonra ise bu önyargılarımızdan, yanlış inançlarımızdan, sağlıksız arzularımızdan kurtularak akılcı bir şekilde bu araştırmayı sürdürmek. İkincisi doğruluk olası bağlamada uyumluluk açısından iddia oymiye hizmet edip etmemesi açısından irdelemek olduğunu söylüyor. Ama yani zaten bu kitap, yani şey hiç sağlık lafı geçmez ama baştan sona sağlık kitabı. Yani nasıl sağlıklı oluruz, yani bu sağlıksız arzular, tutkular nelerdir, bunlardan nasıl kurtulur? Sağlıkla ilgili diyoruz. Diğeri de toplum sağlığıyla ilgili aslında. Hani şu tutkuk yaşarsa toplum daha mantıklı, mantıklı, sağlıklı bir şekilde yaşar diye düşünüyor. Şimdi e, fakat bu metodolojinin e, söylemeye çalıştığı şey de şu, ulaşabildiğimiz şeyler makul genellemelerdir. Toplumsallığı ve il, ilişki olaylara dair makul genellemeler ulaşabiliriz. Tabii ad üstü de genelleme illaki istisnası olacak ama biz yapı yap yapı bu alanda yapabileceğimiz tek şey makul genellemelere ulaşmaktır. Çünkü onun gerekçelerini anlattır. Nesnesi, el aldığı nesne bunlar izin vermiyor. Yani kesin yasala, yasa koymamıza izin vermiyor. Aristotelesi, bunu ihtiyatlı olmaktan uzaklaşmak gibi diyoruz. Çünkü sen matematiksel nesneğin ya da fiziksel bir nesneğin uğraşmasın. Evet, Anlarken tam adresi versen diye geçiyor. Burada sorayım bunu, yani matematiksel, fiziksel e, yasalılıklar nerelerde, nasıl oluyor? Çünkü dile getiriş önemli bu dağıldı dağıntı mesela ya, şeyde ya bu etiklerin... bir şey nedir matematiksel fiziksel yasa çünkü benim kanım yani Galileo'dan sonra çıkan düzenlikleri açıklayan bir şeydir orada matematiksel fiziksel yasa deyimi zaten dediğiniz sen neyi ona sergileyerek aktarıyorsun ideallerinin ilk başta bu etikenin başında hani iddia kurumunun nasıl eleştirildiğine baktığımızda politikenin ne çeşitli Hı. taraflarında baktığımızda bu tür şeyler söylüyor Aristotelesi. Yani varlar onun birinin referansları. Şimdi e, şeye geleyim e, bütün bunları e, genel olarak nasıl baktığımız gerektiğini de e, aşağı ve kare özetledikten sonra karakter kavramına neden başvurmalıyız? E, önce hemen böyle edevimle benzer bir lütfaf bir şey söylemek istiyorum. Şimdi, özne merkezliğiye karşı çıkan, yani bunun bilgassını savunan, özneyi çeşitli teorik sorularları çözüp günlerimizden atmaya çalışan e, düşünürler, teorisyenlerin gündelik davranışlarına, vektörlerine, gelişimlerine falan baktığımda hiç de işte böyle e, özne merkezlilikten uzaklaşmış gibi de şu şöyle bu toktum şöyle şu karakter böyle falan gibi çok feci derecede özlem merkezli bir sürü bir sürü değerlendirmenin olduğunu da e, gördüm. Yani kendi teorileri öyle değil. Hani pratikte de dünyaya öyle baktıkları, e, öyle davrandıkları yok. E, ama ben de zaten bunu şimdi e, aldımın parçası haline getirsem Zaten özlem merkezli bir şekilde bakıyoruz, davranıyoruz. Yani onun için zaten... Gündelik hayatımızda yapıp etmelerimizden ne diyor doğru biz zaten yapıp etmelerine bak yani kendimizi boşuna kandırmayalım İnsan ne yapıyorsa odur demesin. ne dedi bu yani sen kendi aklında dediğin fikri uydurabilirsin ama ben senin davranışına bakın ne yaptığına bakar yani bakılar ölecek bu aynı şekilde ben hani bunun hani gündelik hayat başka toplum bilim başka tavrıyla uzaklaştırılabilecek bir itiraz olmadığını e, düşünüyorum. Çünkü biz gündelik aklımızda ne yapıyorsak, neler yapılabiliyorsak teori de ona göre kuruluyor. Zaten ele aldığımız bu Hayat işte yaşamak. insanlar vesaire. Şimdi bu karakter kavramını işte özellikle Ebenin Aydıran e, kitap aslında. Bu şu kitap oldu. Theo talep yerler aldık. Bu ve okudum en eğlenceli felsefelerin en eğlenceli kitaplarından biridir. Öneririm. Eee burada 30 yani biliyorsunuz Theophrastos, lisenin ikinci başkanı, Aristoteles'ten sonra e, başına Eufrastos diyorlarmışlar, daha önce ilk konuşan anlamında. Sonra Aristoteles ismini değiştirmiş Theophrastos'te. Tarih gibi, tanrılar gibi konuşan anlamında bu kitabında hani bir felsefe esalesi değil, daha o dönemdeki tiyatro e, yazınında değerlendirilmesi gerektiğini şöyle klasikler de var. Bu kitapta örneğin 30 tane gazu orta çağdan falan pek ama 30 tane karakter var. Bunların hepsi de kötü karakter. Yani burada iyi karakter yok. Kötü karakterli tanımlanmış bunlardan fazla var diye. Sinsi, dalak, geveze, köylü, koltukçu, arsız ve i̇şte çalçığı var. Mesela 4 tane şey var, dedikoducu var. Birisi böyle ağzını tutamayan, sürekli bıdı bıdı bıdı böyle konuşan anasız yani böyle çenesi düş dediğimiz tür ama bir de böyle işte maksatlı dedi bir şey yapar, gevezeler yani fesat diyebileceğimiz o da maksatla yani dedi bir şey yapıyor yine bıdı bıdı konuşuyor ama onun bir maksadı var ya yani bir, bir şeye geçecek mesela dedikoducular böyle dört dedikoducu ya da geveze çok konuşan hepsinin ortak özelliği çok konuşması ama işte birisi maksatla konuşuyor, öbürü zaten çeyre düşük bilmem vs. Ya da mesela şöyle bir karakter var. Hani bizim harbi olmayan, samimi olmayan, kendini başka türlü gösteren işte bunu da kendi çıkarları doğrultusunda yapan kişiler. İşte buna mesela şeye baktık Argo sözcüğü. Ülke Abdülcül şöyle tanımlı, bu Türkçiklere denilen, verilen şeyler kaşar, zülü, köfte piyazı, dubaracı, keten pereci, üçgenci, madikçi, çakal, bitirim, anasının gözü, alavere danavere yap, yapan kişi yani çakallık yapan, işte dümen çeviren, kelek yapar, kazık atar, keten getirip getirir, kumpaskolar, madik atar bu tür bir tip e, olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şuradan bitiren oligarşi anası tipinin e, okuduğumuzda zaten aslında aramızda her zaman bulunuyor. gezdiğini göreceğiz. Yani oligarşi güç ve kazanca dayalı bir üstünlük duygusu olarak düşünebilir. Oligarşi yansı insan öyle bir adamdır ki meclis geçit töreni için kimlerin yardım edeceğini görüşürken kürsüye çıkıp bunlara sınırsız yetki tanınması gerektiğini söyler. Başkaları 10 kişi önerirse 1 kişi yeterler. Bunu da adam gibi bir adam olması gerektiğini ekler. Homolos'un destanlarından yalnızca şu düzeyi aklında tutar. Çok başlı olmak iyi değil, bir tek öndür Öteki düzeleri hatırlamaz. Söylemeye gerek yok, şu sözü sözleri de dilinden düşünmez. Biz bize toplanıp konuşalım. Orada biz bize dediği gizli bir gizli cimniyetinde bunları konuşalım. Onun önünde konuşmayalım anlamında. Halk kitlesinden ve çarşıdan uzak olmalı. Bu kentte ya onlar yaşamalı ya da biz onlar dediği de burada demokratlar kastediliyor. Ya demokratlar olmalı ya da biz olmalıyız. Sırtında Harmenisi, saç sakalı, orta uzunlukta ve bakımlı tırnaklarla ölü üstü çıkar elinden Dramatik bir hava içinde şöyle sözler söyleyerek kurumda yüzünden kent yaşanamaz hale geldiği. Ayak takımının baktığı dava, ayak takımın ayak takımının baktığı davalar yüzünden mahkemelerde başımıza gelmediği kalmıyor. Davalar çıktı bu oradaki mahkeme sistemi 200 ila 2500'e kadar çıktığı söyleniyor. Bu kadar bir yüzünün önünde öklüyor, davalar ve genellikle o bu tür işte de katılmak para karşılığı yapılan bir şey. bir para veriyorlar. Çünkü bu da davalarda jüri olanlara ve jüri ol olmak istenler de genelde ayrı vakti. Hani ek gelire ihtiyaç duyanlar. Onun için yani ayak takımı davalara bakıyor. Ondan dolayı olmuş demesinin arkasında. Yine bir halk aşağılaması var. Yerlet işlerine girenlerin amacı nedir? Anlamıyorum halktan kördür. Da ya dağıtandan ya verenden yanadır. Çünkü o dönemde de talı da para ya resmi ya da özel olarak yapılıyormuş. Oysa halk kime, yani ya kim biliyor şu halini kim biliyor şu parayı onun yanında olur. Mecliste de yıldız çıplak pis gibi oturduğunda utanç duyduğunu anlatır ve şöyle der: Kamu görevlileri ve gemi donanımı yükünün bizi mahvetmesinden ne zaman vazgeçeceğiz? Yani kamusal harcamalar falan. Bunları gelecekler. Yani ne yapacağız? Demokrasi ne varsa. Demokratik Iransızlar devleti kötükeden ilk kişi. Teosius'muş. Teosius da efsaneye göre e, oldukça demokratik bir şey getiriyor, e, yapı getiriyor fakat halk ondan amkırılık geliyor ve kovuluyor tartan, sürgün, sürgüne mahkum ediliyor. Teosius da hak, e, zaten layığını bulduğu olarak demokratik e, şeye karşı. Bunun karşı yanlısı Karakter de böyle bir karakter ama şimdi biraz da bugünkü şeye bakalım, bunun bugünkü karşılığına bakalım. Şimdi bugün hala özellikle The Character Project diye, boşluksuz, şeysiz, noktasız yazılıyor, The Character konu bakarsanız oraya bu. Yine bir hat topik olduğunu görüyoruz. İşin içine politik itirsaiciler da girmiş durumda. Teologlar da girmiş durumda. felsefeciler zaten her şeye partinos oluyor. Yine e, onunla da konuların kuzu. Psikologlar var, sosyal psikologlar var vs. Ve gayet ünmalı bir harçma alanı. Bazıları diyor ki yine niye, e, niye karakter e, yok, karakter diye bir şey olmadığını rollerin değişebildiğini savunurlar. Tam tersi de bunun insanın genetik teşkülünden dolayı olduğunu söyleyenler de var. Teolog olup da fıtratalık götürenler de var. Yani, ama soru basit. Soru şu. Soru Tulağlar Teofrasoğlu'nun ilk sorduğu sorun gibi. Neden hepimiz aynı gökyüzü altında yaşamamıza aynı eğitimi almamıza aynı sürü içmemize rağmen insanların karakterleri neden bu kadar birbirinden farklı? Kitabın sorusu bu. Ee, aynı soruyu bugün hala soruyorsun. Mesela ikizler örneği var klasik olarak. karşılan işte bu ikiz aynı eğitim oluyor. Aynı şey her şeyi aynı şekilde yaşayalım şey. ama başka insanları olarak karşımıza çıkıyor. İşte buna diyorlar ki işte metafizik olarak farklı olma isteği. Ya farklı olmak isteği değil böyle çok abuk bir varsayım da yani çocuk iki yaşından farklı olmak için mi çalışıyor yani böyle bir şey e, Barsel'in kadar makbul edilebilirim bilmiyorum ama gayet tartışmalı bir alan. Ama ben e, dediğim gibi karakterlerin e, olduğumu e, savunan e, yandayım bu içinde. Çünkü gündürlük yine, gündelik hayatımıza bakalım. gündelik hayatımıza baktığımızda zaten insanların da belirli davranış kalıplarını onaylıyoruz. Belirli davranış kalıplarına kayıtsız kalıyoruz bazı davranışlarını biz kınıyoruz. Değil mi? Yani sonuçta insanlar belirli şekillerde davranıyorlar ve ben, biz de bu davranışlara karşı belirli emotional response'lar veriyoruz. Bugünlük bu zaten Spinoza'nın da söylediği yani keyiflendiren insanlar, neşelendiren insanlar, iki tür insan vardır. Hani seni sandan enerji alan, seni kederlendiren enerjiyi düşüren tipler uzaklar hani ne şey gören, keyif gören daha seni e, geliştiren zengin yaşlar. hani iki tür e, sonuçta insan vardır. Eee diyordun. Ve ne yapıyoruz? E, i̇nsanların davranışlarını e, belirli bağlamlarda gözlüyoruz. Ama mesela bu, bu bağlamlar önemli. Değil. Mesela öfkelendiğimiz zaman ya da bilinçsiz öfkelendiği zaman e, e, bağlantıyla e, onu değerlendiriyoruz. Mesela işte futbol maçında protesto da olabilirse öfke doğal olabilir diyoruz. Ama işte, asabildi biri maraz çıkartıysa o kardeşin ne oluyor diyoruz. Hatta Aristoteles de bunu değerlendirirken mesela balili durumlarda öfkelenmemek aslında erdemsizliktir. E, daha çünkü hani, bir arkadaşımızı gözümüzün önünde dövdüler. Biz de seviyoruz yani e, döverlerken sonra arkadaşımızla diyoruz ki yarın kısra bakma ben böyle işte. bir yasın karşısındaki insanı öfkelendim gelmedim onun için kavga yfalan dersiniz herhalde arkadaşınızla yaptığımız son görüşme olur <gülüyor> ben de herhalde bunu seyredip diye dolayısıyla bağlam bağlamı duyarlı bunlar ya yani başkaların davranışlarını hangi bağlamlarda nasıl gözlediğimize çok bağlı bir konu yani dolayısıyla bir ikincisi biri, belirli bir kişinin e, karakterinin olduğunu düşün, düşünen kişi de çok önemli. Yani herkes belirli bir davranışa ya da bir olaya aynı şekilde karşılık veremiyorsa demek ki bu davranışın yapıları birbirinden farklı. Ya da şöyle bir şey Aristoteles'i yani var idi. Örnek aşırıda olan diğerin diğer aşırıya doğru iter. Yani korkak birisiye aslında cesur birisi gözü kara gibi görünür. Adam kendisi korkaktır ama diğer yüzü ya bu çok büyüklere falan diye aşık buze İtalya'da cimri birisi ne şey savurgan, cömert birisi savurgan gibi görünür. Yani dolayısıyla kişinin karakteri de başka bir kişiyi nasıl adlandırıyor, değerlendiriyor da çok önemli bir faktör. Ama şunu da biliyoruz ki ee, sonuçta bu e, belirli kişilere ilişkin yapmış olduğumuz gözlemler neredeyse artık öngörülerle sonuçlanmaya başlıyor. Şimdi mesela o şöyle bir işitip, şunu söylesem şunu yapar, şunu söylesem böyle der. Diyoruz, öngörülerimiz doğrulanmaya başlıyorsa, ha bir dakika, ötekini bilinemezliği neredeyse? Demek ki insanların belirli davranış paternleri var ve biz bunları Zamanla gözlüyoruz, öğrenebiliyoruz, mahkur genellemelere varabiliyoruz. Bunu yalnızca bizim kendi gözlemlerimiz, deneyimlerimize değil, güvenliğimizde de güvenmediğimiz diğer insanlarla aslında o insanlarla ilişkin belirli bir inanç oluşturuyorlar. Yani diğer insanlar mutlu gözlemleri, deneyimleri, belirli bir insana ilişkin olarak o insan hakkında bir fikirle varmamızda önemli bir şey. İşte referans mektup. Yani iş nasıl yani birisi mesela referans mektubu yazdı diyelim değil mi? Yani demek ki o referans mektubuyla gidip diğeri iş bulamıyorsa C kişisi hani demek ki inanıyor, onun, o güveniyor, onun gözlem ve deneyimine güveniyor demektir. Onun karakter değerlendirmesine güveniyor demektir. Yani zaten ister istemez güveniyor demektir. Şimdi... De teyip, bu anda yani <gülüyor> dolayısıyla bir insanın kim olduğunu biliyorsak ya da bilmiyorsak bile bu epistemolojik olarak sorunlu olarak görülse bile sonuçta insanların bilgileri hakkında inanç oluşturma içinde için olduğunu herhalde yapsayabiliriz. Yani gündelik hayatımız <gülüyor> zaten bu tür inançları oluşturmakla bu tür inançlara inanmakla da inanmakla idame eklediğimiz hayat. Evet. Şimdi bunu söylemek fakat yanlış burada yine karakteri, karakter kavramının iki şeyinler yani sınırlamasından söyleyeyim en azından. Şimdi birincisi belirli bir insan belirli bir karakter niteliği affettiğimizde o insan her ne olursa olsun her koşulda o şekilde davranacak değil. Belki çok ekstrem bir durumda karşılaştırılmış karşılaşmıştır, belki bir başka bir şey olmuştur. Yani illa belirli bir insan belirli bir karakter niteliği var diye o niteliğini her yerde her zaman gösterecek değil ya da e, şöyle diyelim e, karakteri, huyların toplamı insanın huyların toplamı olarak e, kahramsallaştırsak Aristoteles gibi insanlar yeni huylar edinebilir ya da e, eski huylarından vazgeçebilirler. E burada mesela ölmeye yakın denilmeler yaşayan insanlarda mesela kanser olduysa, tecavüz olur, tecavüz uğranmış ondan sonra hani eskisi gibi neşeli olmasını bekleyinmeyebiliriz. Ya da e, göçük altında kaldıysa birisi, hani buna benzer çalışmalar da var. Bu ölüme yakın denilmeler yaşayan insanlarda e, karakter bazı duyularının değiştiği görünüyor, gözlemleniyor. Yani bir karakter dediğiniz zaman şöyle bir büyü var dediğiniz zaman bu ezeli de öyle kalacak değil. Yada yine yapılan çalışmalar statülerle de karakter özelliklerinin değiştiği, statü e, geldiği zaman e, insanların karakter, mesela Daft Experiment filmini biliyorsunuz herhalde, o aynı zamanda sosyal bir deneymiş. Gerçekten yapılmış o deney. Yani o nasıl nasıldı? Biliyorsunuz bir grup işte 15-30 kişiydi, işte 15 kişiyi mahkum yapıyorlar, 15 kişiyi polis yapıyorlar. Mahkumlar mahkum olduğunu, polisler polis rolünü oynuyor. Bunlar aslında gündür ve kaynaklar iyi olarak yani bilen insanlar vesaire Bu insanlar fakat daha sonra birden beri polisler gerçekten polis sorunu günlük şiddete başlıyor. Mahkumlar da gerçekten mahkumlu konu yedip mahkum gibi davranmaya başladılar. Statüyle yani o polislik statüsünü aldıktan sonra o davranışta da değişiyorlar. Yani Gündelik ayakları da görüyoruz işte asitler olucu, yürüyüşü değişenler ki anahtar sallaması değişenler de oldu gibi. Hani prof olduktan sonra kendinde bilgi olduğunu sanmaya başlayanlar var ama yani bu statüyle değişen karakter boyunca de sonuçta bize o kişiyi verir. Ama tam tersini de düşünebiliriz. Mesela eskilerin dediği gibi birisi ne olduğunu anlamı çıkıyorsa ona para ve eee mevki vereceksin. Hani yoksa ne olur? Köle köle ahlakıyla hani değilmiş gibi iyiymiş gibilerince ama statüsünü mevkisini e, etsin, bir parası bir osmak ondan sonra ne yapıyor? Asıl ondan sonra asıl artta çıkar gibi bizim hatta sözsüz bence şu anda psikolojiden daha doğru çalışıyor gibi geliyor bana. Yani, neyse e, aşağı yukarı yani söylemeye çalıştığım şey belirli bir kişinin karakterinin ve ne olduğuna dair ister istemez bir inanç oluşturma süreci içindeyiz. Belki de buna öğrenme süreci diyelim. Daha doğrudur. Çünkü kendimizi de sürekli yani kendi kendimizi de başkalarından öğreniyoruz. Yani başkalarıyla birlikte var oldukça hem kendimizi hem de başkalarını, farklılığı gördükçe kendimizi kendimize öğreniyoruz. kendimize öğrendikçe de aslında neden diğerlerinden farklı ve onun farklılığını nedenle nedir üzerine. İster istemez düşünüyoruz. Ve dolayısıyla bu karakter kavramına başvurmadan zaten gündelik hayatımızda idameyi getirebilirsem o zaman neden e, özne kavramını biz tamamıyla ilga edelim neden yasaklayalım sosyolojide, siyaset biliminde diye tekrar sormak istiyorum. Şimdi Şuna bakalım, ilk e, karakter e, şeylerini e, girmek istiyorum. Bak, Platon ve Aristoteles'ten e, e, birazcık. Çünkü Platon ve Aristoteles'in e, antikça, hatta hemen hemen tüm e, e, antikça Çağ felsefe okullarının belirli bir insan kategorizasyonu. Bu Çin'de de var, Çin'de de var, ondaki farklı hani, sınırlandırılan mevzu ee, yine Platon'dan başlırdık. Belirli karakter niteliklerinden dolayı e, belirli e, siyasal önlemlerde gitmişlerdir. Örneğin Platon şu şekilde ayırıyor insanları. Şöyle on, tabi, ruh metafizi göçü ruhlar fatta ama karakter de demişti. Karakter üç ruh var diyordu. Şöyle çizelim bunu. Üç ruh işte bu. Ee, burası haz bölümü olsun. Burası cesaret onur bölümü olsun. Bu da akıl bölümü. Bir tür Yani çoğunlukla haz peşinde koşan insanlar diye. Şöyle bir şey bulmadık. Bunlar böyle. Bir tür insan var. Bunun daha çok cesaret tarafı gelişmiş. Bir insan türü. Ee, bu da Sülüsu kralı bulamazlar kişi. yani şurası akıl bölümü. <gülüyor> şimdi e, insanlığın çoğu böyledir yani, e, ruhları itibarıyla Aristoteles'in dediği şey. İnsanlığın çoğu ruhu böyle yani gündelik çıkar, basit çıkar arzuları'nın peşinde koşmak dışında bir işte istigar etmezler. İşte bir kısım şöyle onur kısmı bunlarda buna Ve cesaretli. de bu yalnızca hazırlığı peşinde koşan insanlar. Bunlar sağlam, güçlü, kuvvetli Sparta'daki gibi insanlar olacak, olabilecek insanlar. Bu da işte çok az bulunan. Ya zaten bunu bronz bulunan. İşte bunlar dümüş, bunlar altın diye zaten bunun erdemi işte ölçülü olmalı. Çünkü çok hızlı peşinde koştuğu için buna böyle ölçülülük lazım. mi? Evet, buna cesaret lazım, onur peşinde koşuyor çünkü o onu cesaretli olması lazım. Bu da atan akıllı. Yani bu şeylere de ve cesareti değil, aklı böyle. Şimdi dedi toplum yapısında da bunu başa geçirirsek eğer, çünkü bu neden? Yani hazır peşinde ya da Hazret onur peşinde koşmuyor. Hazret onur peşinde koşmadığı için ve adalet iddiasını görebilecek bir ruhu var. Adalet iddiasında nedir? kendi çıkarları varlığından bağımsız. Hepimiz için ortak olabilir iyi görebilecek kişi. İşte bu başa geçerse de o zaman sorunlar çözülür. Başa geçmezse ne olur? Şöyle göstereyim. Şimdi başa geçmezse şöyle oluyor. Şimdi bu filozof kralın yönettiği bir şey diyelim. Başa geçmediği zaman şu onur peşinde koşan var. Askerler. Bir, bir savaştan çıktık. <gülüyor> Çıktıktan sonra uzaklar hangi şekilde? Çıktıktan sonra geliyorlar, devirirler. öyle anlatıyor törenimizin değişmesini geliyorlar, devirlerden başa geçerler. Kim oklası kurallar? Kim oklası denedi? Şimdi başa güçün geçti, güç, unur vesaire asker yönetimi yani darbe oldu diye düşünür, İşte askerler başa geçti. Askerler başa geçtikten sonra da şöyle bir hikaye olur. Ee, şimdi bu pastelleri belli bir zengin kesimler anışırlar. Poliklikte oyunlar falan filanlarla Timokrasi daha sonra ne olur? Oliğarçiye döner yani. O yüzden para geçince bu sabah insanlar adet makine koşmaya başlıyorlar. Daha sonra ne olur? Demokrasi olur. Fakat demokrasiden daha kötü tek filanlık daha sonra. Yine bunların arasında yani şu tür bunların arasında birisi çıkar, daha güçlü ancak bunların zaten tertip tasasını bilen güçlüye doğru çıkar. İlk dava kendince toplar, tek başına başka geçer der. Şimdi Aristoteles'in ıı, karakter sıktılandığısına ıı, bakalım çünkü Aristoteles'te Platon'un ayrıldığı en büyük anlatılır taleerler. Iı, yapmasının nedeni, öğrencisi olarak bunu gerçekçi bulmaması. Yani şimdi işte, bir de sen insanlara gelir misin? Senin bu hoş işçisin, sen işçi kalır. Kim kabul eder? Yani bir ikincisi böyle bir yolda var mı yok mu vesaire bir sürü gerekçeyle e, farklı bir e, bize öneri e, sunar Aristoteles. E, ama karakter sınıflandırmasını hocasından Platon'dan devranmıştır. Şimdi orada karakterleri halk peşinde koşanlar diye İlk Bunlar bitkilerin hayvanların hayatı. Zaten hayvanlardan anladığı şey hazgının sıradan şeyleri tatmin edilir. Aslında bu patlatın, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, çal oynasının hayatı. Biraz böyle bas bas paraları Leyla'ya bir daha mı geleceğiz, dünyaya diye hayatlarını istekliği idame ettirenlerin hayatlarıdır diye düşünebilir. Şimdi böyle Çoğunluk böyledir der. Başka yine e, çoğunluğun e, ortak bir özelliği para peşinde koşması. Bir de para peşinde koşanlar var. Çünkü hem Kloto'dan, Aristoteles'te <gülüyor> karakteri anlamı çalışırken şunu soruyor. Yani bunun hayattaki temel amacı, gayesi ne? Yani bunu bir insanın ne yapmaya çalışıyor? Bunun yani sorduğu soru böyle. Bu ne yapmaya çalışıyor? Bunun temel amacı, gayesi nedir? Neyi peşimle koşuyor? Yani bu bir şekilde karakterleriyle sınıflandırır. Para peşinde koşanların çoğunluğu da Hatta bunu çok tartışmaz Birkaç yerde değiniyor, geçiyor. Onun için para hiçbir zaman amaç olamayacağı Yalnızca bir araç olduğu için. Bunlar da amaçla aracı karıştıran insanlar olarak e da bu başka bir yerde sınıflandırır. Şimdi bunlar da nasıldır? Genelde cimlidirler. Varyemez amca olabilirler. Çünkü e bu para peşinde koşanların çoğu çoban olamazlar. Çünkü zengin olma hevesindediler. ve şey cimrilik kuyuları da zaten kuruş hesabı yapıp zengin olunduğu için zengin olduktan sonra da geçmez. Onun için adi cevap bir insan olmak yani çok zordur da. Hatta bu mükemmel verdim olarak tanımlar. Hani, Dört örgütlük birisi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu bir tür istihdeme hastalığına bağlar. Mesela Bill Gates ya da şey gibi Gözünde dolar işareti olan, artık harcayamayacağı kadar parayı istihdeme ile gönülü geçiren insanlar. İşte bunlar da çoğunluktadır. Derdik aracıkları Bir de onun peşinde koşanlar var. Şimdi bu para peşinde koşanlar genellikle yoksul, duruma pek iyi olmayan ailelerden gelir diye bir saptığımız var ama onur peşinde da biraz daha orta halice, orta halden daha iyi ailelerin arasından, e, sınıfların arasından çıktığını söyler. İşte bu onur, onurlandırılma e, ya da, da nedir? Yani savaşa gideyim, muzaffer olayım, çeneklerle karşılanayım. Ya da işte üç makarla patlatayım, işte üç, beş pamuklu bir profolayım. Ya da şey gideyim insanlar beni alışılsın, seslipsin, popolasın, yani onurlandırırsın. Bunun peşinde koşmakta, istikare derler. Bunlar da diyor politik daha çok siyaset hayatına atılırlar. Ya da sanat sepeti, ya da bilmen mi hayatına atılırlar. Hani bu tür hayatlara atılarak e, kendilerini Tatmin ederler Çünkü tek bir peşinde koştukları şey onur, onurlandırma, popollanma, insanlar işte ölüm beni verince vesaire gibi düşüncelerle dolu olan bir hayat. Ve teori temaşa tefekkür bu hayatı, biosteoretikos işte bunu biliyoruz işte araştırıyorum öylese varım diyenlerin ya da sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değinmez diyenlerin hayatı. Bunlar zaten öğrendikleri araştıkları şeyden aldıkları haz onlara yetiyor. Zaten, e, ama bu, bu tür insanlarda ya müzeviler böyle iş şey bulaşmamışlar ya da böyle e, maddi durumu biraz iyi olanlar arasında, boş zamanlı olanlar arasında çıkar Çünkü boş zamanının olması lazım ki bu şeyi sürtüleriz diye. Bunlar da azınlıktadır ve azınlık da kalmaya vakfındırlar ama onlara zaten kendi almış oldukları az yeterlidir. Bunu da önemsemezler. Değil. Ve geç dört gibi araştırma şey yani karakterleştirme şeyi ve Aristoteles'in zaten hani siyaset e, de e, bizim için hepimiz için iyi olabilecek bir sistem önermesi de bu karakter sınıflandırılmasıyla yani karakterleri bu şekilde sınıflandırdıktan sonra yani çoğunluk para peşinde az peşinde, onur peşinde koşuyor. Bunu bir kenara yazdıktan sonra zaten örneğin fale yazan eşit, eşit ünkiyet star çıkmasındaki karşı çıkışlarını e, hatırlayalım. Oradaki karşı çıkışın ya da daha çok komünizmin Sparta modeline neden karşı çıktığını e, hatırlayalım. Oradaki karşı çıkışın Nedenlerinden biri bu işte insanların çoğu aç gözlüdür. Çoğu aç ve, ve verilenle yetinmezler. Çok daha fazlasını isterler. Şimdi dolayısıyla insanların kumaşı karakterleri genellikle böyle olduğu için hani bunları illa hani mülk edinme, illa şey eşitlik lazım mı diyeceğiz. Hani bunları kabul etmezler çünkü ruhları buna. Karikler dedi buna el vermeyeceği için kabul etmeyeceklerdir. Yine başka bir e, yine önerisi bunun felsefe eğitimiyle eşit eşitlemekler, mülkiyet eşitlemekle bu sorunlar bitmiyor. Bir de insanlar bir de onur peşinde koşuyorlar. Hani hadi mülk, mülkleri eşit oldu, sorunlar burada bitmiyor. Ve bu sefer de kim kim başına geçecek? Ben bir yönetici yöneticiyim? Sen? ben daha iyi pozisyonda olman lazım falan gibi kavga edecekler. E, o zaman hani mülkiyet sorununu çözmek bu tür sorunları çözme işte Sovyetler Birliği'nin başına ilk yaşayan stajın Sonuçta hani yani, mülkiyet sorunu çözünce e, bütün sorunlar çözülmüş olmuyor. Der. Sokaklarımız pis evlerimiz temiz. Demek ki kamu malına değil, kendi malımıza. Yani onu ölüyor. Yani demek ki insanlar kendi malına düşkün ya. Niye böyle bu güler var? Ama o patlatıcı umurunda değil. Hala da böyle. Yani kamu malına e, e, karşı duyarlılık, e, kendi malına karşı aşırı sevgi söz konusudur. Ha bir de tabii kamu e, dediği zaman mesela başa eğer bu tür bir, iş, bir sistem yaratırsak Sparta modelini yaparsak Sparta gibi e, kentlerde insanlar daha çok cesaret erdemini geliştirebilirler. Yani, Tedekidelerden birini geliştiremezler. Yani, başta askerler, soylu sekte, salcı mesela zaten 300 Spartalı diye düşünüyorum ama Sparta'dan kültür sanat adına ne çıkmış? Bir de Atina'dan ne çıkmış? diye bakıyor. Yani o dönemi içinde de e, biraz baktığı için e, bu modelde. Karşı olması nedeni bu. Dolayısıyla e, Platonun e, karakter e, değerlendirmesiyle varmış olduğu sonuçların sonuçlardan farklı bir sonuca doğru ilerliyor Aristoteles. Aynı şekilde sınıflandırmasına rağmen karakterli bir e, örneğin krallık bir çözüm değildir diyor. Yani bir tane kral olacak başımıza geçireceğiz. Böyle evet. birçok tane alt olduğu. Yani hepimiz zaten ortak bütün iddiaları görebilen e, O bizim sekme ve idare edecek bir, bir, Birincisi diyor işte Tek bir kişi olduğu zaman bu kıskançlık kaset vesaire Ulusuz bir takip duygularına kapılanarak Yanlış kararını da alabilir diyor İkincisi yeni tek bir kişi olunca başımızda Tamam başlangıçta gençliğinde çok iyi olabilir Ama delirse ne yapacağız? Üç Hani tamam kral süper bir kral olabilir ama peki oğlu öyle olacak mı? Bu bunun garantisini yani krallığın teknik sorunları vardır diyor. <gülüyor> bir de bir kişinin her zaman her şeyi doğru bir şekilde görmesini beklemek de doğru değildir ee, diyor ya dolayısıyla krallığın çeşitli teknik sorunlarından e, söz ettikten sonra en iyi olanlarımız önesi aristonlar önesi. Yani en iyi olarak bildiklerimizi, ahlaki etikası en iyi olanlarımıza verirsek biz bu işi yönetim işine e, o zaman e, insanlar kendi karakterlerini geliştirmeye olanak bulabilirler, fırsat bulabilirler. Çünkü baştaki kişi para peşinde hals peşinde, onun peşinde koşuyorsa e, toplum da öyle olacaktı. Tam derse doğdu. De Zaten e, genel öyle olduğu için o kişi başa çıkabilmiştir. Yani, bu, bu, dolayısıyla toplumların karakteriyle tek tek o e, toplumlarda yaşayan karakterlerin nitelikleri arasında da büyük bir ilişki var. Çünkü geçtiği zaman artık vatandaşları çoğu dal kavukluk e, gibi bir takım yöntemlere başvuracak. Tesaretler denilen uzaklaşmaya başlayacaklar. Hakikat araştırmasından uzaklaşmaya başlayacaklar. Başka türlü bir şekilde karakterlerini geliştirmeye başlayacaklar. Başka huylar edilmeye başlayacaklar ama... Başımıza iler geçerse, daha iler geçerse insanlar bu var tam tersi karakterlerini oyunda geliştirmeye e, fırsat bulacaklar, olanak bulacaklar. Dolayısıyla hani başımıza hani geçirdilen geçen e, kişilerin e, şeyinin, karakterlerinin e, biyostürtkos hayatı yaşamaya yakın ya da yaşayabilenler arasından olması gerektiğini söyledi ve bunun bir kişi değil, biraz çok daha fazla kişi olması gerektiğini söylüyorum. Şimdi bu şeye geçeyim ee, yine değinmek için en azından bir ekip ve kiniklere değinim ki bu bakın bugünkü Aristoteles'in aslında sözünü dinleyen ülkelere de bakalım, Norveç ee, ya da Keynes'i olarak e, bilinen ülkelere baktığımızda aşağı yukarı Aristoteles'in deliklerini yaptığını görüyoruz. Çünkü bir de şunu söylüyor. Bu olabildiğince, yani bütün bu karakterler sınıflandırmasına yola çıktıktan sonra orta sınıfı olabildiğince geliştirmemiz gerekir. Zengin ve fakirin olabildiğince olmaması gerekir. E, ve toplam ülkiyetin yüzde ellisi ancak özellik olmalı. %25'ini eğitime ayıracağız. İştahları işletmek için %25 bir şey şey oluyor. Diğer işte diğer kamu harcamaları, işte asker, kamu binaları, vesaire gibi. Yani toplam, ama şu önemli, %50'si diyor Toplam mülkiyetin özel olabilir. Diğer %50'si, yani sosyal izanları da tartışıyor. Bazıları sosyalistime yaklaştırıyor. Bazıları sosyal demokrasiye. Ama e, sonuçta bu lafı dinleyip yaşayan ülkelere de bakabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu diğer, yani Platon ve Aristoteles'in karakter değerlendirmeleriyle sunmuş oldukları bu toplumsal siyasal çözümün öneriliğine de e, küçük sokratesçi okullar böyle uzun uzun e, karakter analizleri değerlendirmeleri değil, belki de yazdıklığın çoğu elinize kalmadığı için ee, da çok daha basit mesela apikolosun arasından dost olabilir ve dost olamay olamayacaklar böyle bir acımla ilerliyor dostumuz olabilenler zaten işte bahçede beraber araştırma yapabildiğimiz, üretimi yapabildiğimiz kişiler olacak. bunlar arasında tam o bir eşitlik olacak. Adalet burada o zaman eşitlik. Beraber üretecekler. Beraber paylaşacaklar vesaire. Şimdi bu şey iki mesela bir tane hatta bir soylu bir kadın bir de köle bir kadın iki tane bir korusu başkanı olmuş demek ki bunlar 2400 24 yıl önce çözmüşler kendileri onları işsiz olduğu vesaire falan halletmişler ama şunu farkındalar toplumdaki bu tür karakterler var ya bunlar yani bütün toplum buna gelmez. Yani gerek yok ya yani biz kendi takılalım, onların şeyine de saygı duyalım. Hatta tanrılarına gerekiyorsa keselim sunağımızı vesaire. Ama şimdi gidip de biz bunlarla dost olamayız çünkü neden işte böyle böyle tipler, yani tipler böyle karakterler böyle onun için hani gidip de böyle idop bir haline getirip de bu herkesin de böyle yaşamaları beklemek yanlış olur. Biz böyle kendi namızda yaşayalım diye düşünülmendir. Bugün hala bu tür karakterlerde belki bazı iki koyderde. Yani Şimdi, şimdi ne kadar bilmiyorum ama e, bulabilirsiniz. Ya da kiniklerin önerisi neydi? Kinik yani çok kurup, bütün topluma biz bunu kayartmaya çalışmayan bizi bizim nasıl kendimize yeter bir şekilde yaşamak. Kendimizi yaşamak için de kaleye ihtiyacım yok, onura ihtiyacım yok. Değil mi? Onun için ben bir derviş gibi vesaire yaşarım. Paralel bütün ilişkilerini keserek belki bu Hindistan'daki panu ya da belki müzevi olan bazı insanların bu tür karakterlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu karakterler içinde yine kimlikler içinde ben tamam paranın ilgasını savunan vesaire. Ama işte bunu herkese söylemek anlamsız, anlamaz zamanlamaz gerekiyor. Onun için biz bizzat bu şekilde yaşarız. Kimse de bize ne diyor diye de bakmaysın bu Buna bazı karakterlerin de belki e, bazı işkallerinde falan yaşamaya çalıştığını, var olmaya çalıştığını görebiliriz. E, onun dışındaki şeye bakalım. Mesela şüphecilik ve kaldı kilerinler kalsılık kaldı ve sofizm kaldı bu da aslında çoğunluğun birinin sonuç olduğu doktrinlerde. adının çalışması bu şüpheciler zaten konformisttir. Yani çünkü şüpheci ya bilemez onu bilemez adetlediğim bilemez gerek yok bunları kabağı takmaya gerek yok ya patlıcan çalıyorsun geçin var Tarzında düşünen insanlar yani genel olan insanları benimseytiği doktörler de bunlar. Bu genelden sapanlar, işte Platon, Aristoteles, kinikler ve kruscular ve stoacılar. Stoacılar da çok brutal bir dünyada yaşadıkları için onlar yalnızca izlenimlerimizi öğretelim yeter. Yani deme noktasına gelmişler. Yani olur değil. Yani izlenimler bilmek için, ataraksiyumu sağlayıp çok da fazla bir şey beklememek gerektiği bu hayattan noktasına gelmişlerdi. Şimdi bütün hani bir de keyifli olanı düşündüm bütün bu laflardan sonra coğrafyamızdaki yaygın karakter diye bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi şöyle coğrafyamızdaki yaygın karakter dediğimiz zaman bunun ihlal, yasayı izleyen, itaat eden değil, yasayı nereden nasıl bilir, nereden ne için bulur, nasıl bulur da Hani bu yasanın etrafından dolanırım diye düşünen insanların hastalığı sorumluluğunu görüyorum. Bunu nereden görebiliriz? Birincisi mesela Avrupa'ya falan gittiğimiz kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen birisi görürseniz o büyük ihtimalle bizim memleketlerimiz. Yani trafik, trafiğin zaten ihlal üzerine kurulduğu ülkedeyiz. Bazı noktalarda ihlal etmen lazım ki yani kaza yapmayız. Hani trafiğimizin de bunun arkasında bu e, kendi yolunda e, şey, bu olmamam olmama hadisesi var. Şimdi bir de uyanıktır, fırsatçıdır yine bizim genel e, algı. Bu, hatta şeye baktım, e, İngiliz haltunlarının Türk erkeği algısı diye böyle forumları var internette. Şey yapıyorlar. Hani, Türk neden böyle uyanıp acayip şeyici, bilmem neci falan diye tartışıyorlar ama bayağı da çözmüşler hatta bir kısmını getirdim biraz okuruz, eğleniriz isterseniz ciddi ciddi kafayı altında buna takmışlar yani acaba niye bunlar böyle? neden böyle? Yani bütün bunların gerçekten işlem bir anlama çabasıyla yazılmış şeyler bunlar yani hiç böyle önyargı falan yok çünkü orada bir, bir, bir Türk yaşayan yani Almanca'daki, Orlanda'daki diyastoru olmadığı için çok da böyle bir ön önergiler yok. Ee, oradan da da de anlama çabaları var. Mesela bir şey, bu uyanıkçılık, fırsatçılık, e, Kanada'da örneğin bir arkadaşının anlattığı bir tane maddede şey yapılıyor. İşte maalesef bürüyüş yer şifası yapalım ama hani en fazla üzerinde bir şey verelim. işte hediye Buyurun. verin diye. İşte herkes böyle gülüş partörü var. İşte şu kadar yürüdüm diye şey yapıyor. Bizim tabii artık gidiyor ya e diyor ben yani niye bunun kontrolü olmayacak? Olmayacak. E diyor ben bir yürümüş yazarım diyor. Yani şaşırıyordur bu kanadalılar ha. Niye öyle bir şey yapacaksın ki falan diye. Ama orada hani neden böyle bir şey yapma gereğini duyuyorsun ee diye soruyorlar. Yani biz uyanıklısak kumars kafaya ortada çünkü kontrolü yapsa yine direkt yasa yada kural hemen idare yönelik olacak. Şimdi bir de hatalı olduğunu sorumlu olduğunu hiçbir zaman kabul etmemiz, kabul etmemek gibi bir huyumuz var. Bu hataya da sorumluluk hep nerededir? Ya sistemde başkasındadır. Yani ama kesinlikle ıı, bizde değildir hataya da sorun. Hep mağdur, mağduruzdur. Sürekli mağdur ediliyoruzdur. Ve kimse sorumluluğu, hatayı üstüne almaz. Kendini sorumlu olarak görmez. E bu sorumluluğu, bu hatayı başkasına yüklemek için de her türlü numarayı her türlü çeken her türlü anı temellendirmeyi de üretebilecek kadar da yaratıcıyızdır. Şimdi bir başka yine bu karakterlerden bir tanesi de ilkelere göre değil, kişilere göre davranan bir karakterimiz çok var. Mesela tarafına göre davranma, davranış kanımı da çok yaygın diye düşünüyorum. Örneğin, ne diyeyim, i̇şte mesela futbol maçı seyrederken, futbol takımın adamı şey yapar. Teste bile öbür adamlara hiçbir şey yapmamıştır ama kendi takımın yaptığı zaman da kesinlikle böyle bir şey olur mu? Yani tuttuğu kişinin yanlışını kesinlikle kabul etmeme, e, onu her türlü bir şekilde temellendirme ama sevmediği kişinin yaptığı doğruyu bile yerin dibine batırma, batırmaya çalışma. ''Aa be şerefsiz ne ne güzel iş yapmış bana.'' Överken bile geliyor yani ee, gibi. Onu da yerine batırmak buyumuz. İlkeler yok, kişiler peşinde gitme, kişi bellemek kendine, onu iraallaştırmak, peygamberi üstüne gibi bir buyumuz var. Bizim felsefe camiasları, kantistlara kantil eleştirmiyorsunuz. Hayvan şey kafiyi hey geldi dediğimiz doğru öyle. Yani öyle eleştiremezsin, kantil eleştiriyor. Bu da sanci e, yaygın bir karaktermiş gibi birisi olan. İde aslında yani bizim bu e, yaygın karakterin bizden bizden olmayan gibi yine bununla ilişkili olarak ilkeldeki göre görerek etme, etmesiyle ilişkili olarak oldukça keskin farklılıklara hoşgörülümüş gibi görünüyor ama değil aslında yabancıysanız ya ya da aynı meşekten değilseniz sizi size hürmet gösteriyormuş gibi görünür ama içten içe sizi aşağılamakla meşgul. Öteki olarak görünüyor de farklı bir norm uygular bu tür kişiler. Bu tür karakterler. Mesela bunu da şeyden yine az önce bahsettim sitelerden birinden aldım. Mesela diyor ki After observing the Turkish people over the years my opinion is that The Turkish are unusually full of contradictions. Not only they have East and the West in them. Yani Avrupa asıl falan olduğu için hem Avrupa'ya masaliyetle barındırdığı için değil de. But they have intense pride combined with acute inferiority complex. Yani hem gururluuz bir taraftan değil ya de, Aaa Türk, Türk, Türk, Türk, bilmem neyse falan bir gurur var. Hem belki sorun bir geçmişsiz, yaşamamuklardan ilişkin değil kaynaklı olabilir. Hem burada, bu hobi taraftan aşağılık bir, bir aşağılık kompleksi olan edit zenofobiyadan ovan post card strangers. Bu çok ıı, doğru bir saplama tam dediğim işte ötekiyle farklılığın olduğu ama şey, zenofobi, yabancı düşmanlığı çünkü hem bir tarafta ana turist turist ilgilenir ya, yani. yani, işte yabancı falan, bu tarafta patlama falan hikayesi çevirir. Hani hem sanki böyle misafir herlermiş görünürken aslında büyük bir yabancı düşmanlığı diye yani, konuşuyor. E profile mid-forfile tabi bir tane absölyt kısımlar cıslak cıslak cıslak en ibadı kimi Yani sürekli popol olmak ister kim onun aklına kimini düşünüyor falan umurumda da değildir. Yine bu tür karakterlerin de yaygın olduğunu düşünüyorum. Fevkaradır, tembeldir. İşte böyle çalışan değildi. Fevkaradı, tembeldir. İşini diyeceksin, işine gitmeyeceksin ülkesi. Benim söylemiştir, el işte gözü oynastadır. Yani piyango'dan para çıksa nasıl yani gelir yatırımlın hayaliyle yaşar. Ama tabii yani aşırı derecede güçlü. Aşkım, aşkım, aşkım falan. Ben ondan almayı ihmal etmez. Az mı yani gelir götür? Yani kendisiyle e, kendisiyle değil daha çok dışarıdan nasıl göründüğüyle e, ilgilenme gibi bir umudu var. Bu aynı gösteriş merakıyla da biraz alakalı. Yani mesela hep işte yine var var abi seyrediyor onu göz görüyor. Basıyor, koyar. İşte onda sokulup durulur, getir yani bak öyle bir şey yaptım falan gibi şeyler. Sürekli pop olarak popolanmak ister. Eleştirildiği anda size düşman kesilir. Ham hep başkalarının da ara, Kendisinde mi arandığını anladı dedem yine. Kıskançlık çekemezdir. Başkalarının iyi durumda olmasından aslında üzüntü duyar. Yine e, kişisel ilişkilerde, yani aşk ilişkilerinde de baktığımız zaman kıskançlık bir sevgi e, kodu, modu olarak eee bözülderindi ve hatta neden kıskanmıyorsun? Kıskanman lazım bu sanki kıskançlık eksikliği sevgi eksikliği gibi. aslında patolojik bir durumu temellendirmeye kadar giden bir karakter. Bilemediğimiz zularda da empati yoksunu diyebildim buna yine. Genel bir empati yoksunu var yani karakterlerde. Bilmediğimiz mevzularda bile, bilmediğimiz mevzularda bile kesin fikirlere sahiptir. Yani adres sorarsın mesela, adam bilmiyorsa bile bir şey bir yer tarif eder. Yani bu da beygiri gibi dolandırın, yani bu da manzar şeyler yapılır, bilmediğimiz şeyler de bilir. İllaki, adı onu da illaki biliyordur. Hani bu akademik şeylerden değil, genel olarak baktığımızda zaten böyle bir şey var. Kimse böyle, hani ben bunu istemiyor. Herkes ben biliyorum. Bilelim, doğrusu bendedir modunda tabunda ve bunlarda vazgeçmek istemiyor. Yine e, paraya, bütçeme ki aşırı takılım yönetici ol, olmaya amir olmaya falan bir hevesi vardır. Müstehalemliğe de ilim bir hevesli bir hali vardır. Ve işten fazalıktadır. Amacı bu ulaşmak için her türlü yalan söyleme deklili iki bir uzlaştırmaktadır. Şimdi bunu e, İsterseniz bitirin uzun oldu. Ne da... şey bak şimdi öyle bir peçet. özne var mı hocam? Özne var. İşte onu anlatmaya çalıştım. Ne evet, var. <gülüyor> <gülüyor> olmasın olmasın. Olmasın öyle. Niye olumsuz derinlerle anlattı ama ben bu özelliklerin hepsinin olumsuz olduğunu düşünmüyorum hepsi doğru mu? Olumsuz derinlerde dağılıyor. Mesela kul altlarında artık. Ağabeyim, ya yatağım, doğru Pratik, şey. Pratik akıllı olmak, pragmatik olmak falan gibi bir şey. Mesela prensip akıllı Çok olmak bana daha riskli bir şeymiş.